Ağzı Allah'tan Şeytan Raja'im Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdulillah ve Salatüllahü Aleyhü Rasulullah. Ama Bab. Fi Vujubı Salatı Jemaatı ve Fadlı Ha. Bab. Naqın Da Bab. Fi Vujubı Salatı Cemaat namazının vücubiyeti ve fadliha ve fazileti hakkında bak. Öyleyse bugünkü konumuz cemaat namazının hükmü. Yani bir insanın namazı cemaat ile kılmasının hükmü. Ve fadliha ve onun fazileti. Yani neyin fazileti? Yani cemaatin fazileti. Evet. Cemaatle namaz nedir? Şa'iratun <gülüyor> azimetun. Büyük bir şiardır. Min <gülüyor> şa'iril islami. İslam'ın وهي صلاه الجماعه fil المساجد. Bu ise namazla cami mescitlerde kılınan cemaat namazıdır. Fakat ittifaqal muslimuna, Müslümanlar ittifak etti, على أن أداء الصلوات الخمس على أن موققي أداء الصلوات الخمس vakit namazı eda etmek fil mesacidi, mescitlerde min evkidi taatati, taatlerin en tekitisidir. Ve azamul kurubati ve Allah'a yakınlaşmaların en büyüklerindendir. Belhiyye a'azamu, bilakis o a'azamu, en büyüktür ve azharu, büyük şey, en zahir, belirgin olan şa'ir-i İslami, İslam'ın şi'arlarındandır. Allah azze ve celle muhakkak ki bu ümmet için meşru kıldı. el iştimâa toplanmayı, fi evqat-i ma'lumetin. Ma'lum vakitlerde bir araya toplanmayı meşru kıldı. Minha ma fil yevmi ve leyleti. Minha onlardandır. Yani o toplanmalardan bazısı. Maa huva fil yavmi ve laileti gece ve gündüzledir. Keselavat il çamsi beş vakit namaz gibi. Fa inne Müslümanlar muakka ki Müslümanlar, ictimiyonu li adaiha onu eda etmek için toplanırlar fil mesaji de mescidlerde, kulla yavmin ve lailatin, beş merratin her gün ve gece beş vakit toplanırlar. Vamin hadi il ictimiyyati yine bu ictimat toplantılardandır Maa huva fil üsbugi haftada merraten bir defa. Kel-içtima'i l-salat-il-cum'ati Cuma namazına toplanmak gibi Ve huve içtima'un akbaru min içtimai L-salavati l-khamsi Ve huve o Bu toplama Yani cuma için toplama Ekberu daha büyüktür Minel-içtima'i toplanmaktan L-salavati l-khamsi Beş vakit namaz için toplanmaktan daha büyüktür Ve minha İçtima'un yetekerr kulle sene-tin merretheyni Yine içtima'tır ne gibi? Tekrar ediyor. Kulle senetin her sene merrateyni. İki defa. Ve huve al-içtima'u. O da toplanmaktır. Lisalat-i l bayram namazı için toplanmaktır. Ve huve ekberu minel-içtima'i. Lisalat-i l-cum'ati. Ve huve o ekberu daha büyüktür. Minel-içtima'i toplanmaktan. Lisalat-i cumati Cuma namazı için. Bi haythu. Şöyle ki. Yeşra'u fihi. İçtima'u ehlil beledi. Çünkü onda. Bütün belde ehlinin bütün o bölge ehlinin toplanması meşhur olur ve minha yine ondandır ee, yani iştima'un merreten vahideten fisseneti senede bir defa toplanmaktır ve huve l-iştima'u fil vukufi bi'arafe o da nedir? arafata yani haç zamanında arafede, arafa dağında arafe günü için ne yapmaktır? toplanmaktır Vahve akbaru min istimâ al bu e, bayram için toplanmaktan daha büyüktür. Yani nehu çünkü o yushrâ ul-muslimîne umumen fi kulli aktar çünkü tüm yeryüzündeki Müslümanlar, her yerde olan Müslümanlar için meşhurdur. Yani hacca giden herkes ne yapabilir? Arafâ günü vakfede e, durabilir değil, durmak zorundadır çünkü rükünlerindendir. Durmasa hac olmaz zaten. Ve inne me Şimdi buraya kadar şunu anlattı bize. Dedi ki yani İslam Müslümanların bir araya toplanması için bazı günler meşru kılmıştır, Bazı vakitler meşru kılmıştır. İşte bu kimi gün tüm günde olan 5 vakit namaz, haftada bir olan cuma, yılda iki defa olan bayram, yılda bir defa olan Arafedir. Niye bu ihtimamalar vardır? Ve inna ma şuriat bu toplantılar, el büyük toplantılar meşru kılınmıştır. Ancak fil İslami İslam'da niye liacli <gülüyor> masalihil muslimine muslimanların maslahatlarından dolayı li yahsul <gülüyor> ettawasulu beynehum taki aralarında ne olsun aralarında iletişim olsun bil <gülüyor> ihsani güzellik ile iyilik ile ve <gülüyor> atfı duygusal olarak ve rıayeti ve gözetme olarak yani müslümanların arasında duygusal birbirlerini gözetledikleri birbirine iyilik ettikleri bir iletişim kurulsun diye ve li acli tavadudi ve tahabubi ki birbirlerine ne yapsınlar birbirlerini sevsinler Beynehum filkurubi aralarında kalplerinde sevgi ve e, ne olsun e, bu sevgi bağı olursun vei Eli enhum ahvaldin ve yine bazısının bazısının halini bilmesi için yani mesela e, Neyse burayı bitirelim öyle açıklayalım inşallah feyaku ne bir ne yaparlar hastayı ziyaret ederler yani hasta ziyareti yaparlar ve el mutavaffe ve metevaffanın cenazesine katılmak teşii yani cenaze işlemlerinde e bulunmakta işte, onun e, kabre doğru götürülmesidir namazını kılınması vesaire ve igafetil melhufine ve ihtiyaç sahiplerinin zor olanlara yardımcı olurlar. Ve li'acli izhari kuvvetil muslimine yani müslümanların kuvvetini açığa çıkarmak için bu toplantılar meşru kullanılmıştır. Ve taarufihim ve birbirlerini tanımaları birbirleriyle işe girmeleri için ne yapılmıştır, meşhur olmuştur. Feyyizlüne öfkelendirirler bizi, diye bunun ile, yani bu toplantı ile, aday ahemiler kufarı ve münafikin, <feyugizuna> münafıklardan ve kafirlerden olan düşmanlarını ne yaparlar? Ee, öfkelendirirler. <feyugizuna> ve li aji izaleti, ma yensi juhu binem shayatinul jinni insi Ve li aji, bu toplantılar neden dolayıdır? İzaleti, izale etmek içindir. Nei, ma o şeyi ki yansije yansijehu betweenem aralarında örer şeyatînul cinni vel insi insi ve cinni şeytanların ördüğü mineral adaveti düşmanlığı ve tekatu'i birbirini ne yapmayı birbirine ilişkiyi kesmeyi ve ahkadi ve kini ortadan kaldırmak izale etmek için bu toplantılarla yapılır yapılır feyhsul el itilafu ve ictema fiyhsul ve hasıl olsun diye el itilafu yani şey birbirlerine karşı bir yakınlaşma, kalplerin yakınlaşması ve ihtimaul kulubi ve kalplerin toplanması alel bir riva takva iyilik ve takva üzerine kalplerin toplanması ve lihaqa al-nebiyyu bundan dolayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la tahtelifu fe tahtalif kulubukum sizler ihtilaf etmeyiniz kalplerinde de birbirine ihtilaf etmesin. Burada nerede söylüyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam namazda safta söylüyor. Yani saflarda birbirinize kenetlenerek durun. Meleklerin saf tuttuğu gibi tutun. Yoksa biriniz bir tarafta, biriniz bir tarafta bizim Türkiye toplumunun safı gibi saf olmayın. Yani birinin ayağıyla diğerinin ayağının arasında neredeyse yarım metre olan değil. Herkesin birbirine kenetlendiği bir saf olsun ki kalpler ihtilaf etmesin. وَمِنْ فَوَائِدِ salatil الْجَمَاعَةِ Cemaat namazının faydalarındandır. Ta'limul الْجَاهِلِ Cahiliye öğretmek. Ve وَمُدَاعَفَةُ الْأَجْرِ ecri fazlalaştırmak ve neşati ve canlılığı ameli salih salih amelde indema yushahidul muslimu, ne o Müslüman müşahade ettiği zaman ihwanahul kardeşlerine salihah, salih olan amellere devam ediyorlar salih olan amellere mülazamet ediyorlar onlara ne yapar onlara uyar onları takip eder ve fil hadisil muttefaki aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyh olan bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan salatul cemaati tefdülü salatel fazzi salatul cemaati cemaat namazı salatel fazzi tek kılınan namazdan daha faziletli oluyor bi seb'in ve hişrine derece 25, 27 derece ve fi rivayetin bi 25 ve derece 25 derece yani kişinin cemaatle kılmış olduğu namaz kişinin tek başına kılmış olduğu namazdan 27 veya da 25 kat daha faziletlidir. Şimdi burada <gülüyor> cemaat namazının hükmü, cemaat namazının fazileti bunlara geçmeden önce şeyh bize neden İslam'da cemaat namazı meşru kılınmış olabilir? Onun hikmetlerini nasların genelinden alimlerin çıkardığı kadarıyla bize zikretti. Ama dikkat ederseniz Şeyh sadece Müslümanlara Allah'ın beş vakit namazda bir araya toplanmalarının dışında aslında şeriatın zaten Müslümanların bir araya toplanmasını istediğini ve bunun için günde beş defa, haftada bir defa, yılda iki defa, senede bir defa ve benzeri toplanma şekilleriyle Müslümanları bir araya topladığına dikkat çekti. O zaman Allah Azze ve Celle istiyor ki, yani biz bu nasların hepsini bir araya getirdiğimizde bayram, cuma, işte 5 vakit namaz vesaire. Şöyle bir genel bir sonuç çıkar ortaya. Allah azze ve celle Müslümanların bir araya toplanmasını istiyor. Müslümanların bir arada olmasını istiyor. Müslümanların sürekli birbirlerini ne yapmalarını istiyor? Sürekli birbirlerini görmelerini istiyor. Niye? Çünkü gerçekten insanoğlu bu sözü bir söz söylemiştir ama bu sözün hakikati gerçektir. Gözden ırak olan insan gönülden de ırak oluyor. Yani insan sürekli görmediği bir insan, velev en sevdiği insanlardan biri olsa bile zaman içerisinde ona karşı sevgisi azalıyor. İnsan her gün gördüğü, her gün selam verdiği, her gün beraber yüzüne güldüğü veya ota sohbet ettiği bir kardeşine onun hakkını ve hukukunu daha fazla biliyor. Ama görmediği, bilmediği, tanımadığı bir insanın hakkı ve hukuku konusunda insan ne yapabiliyor? İnsan gevşek davranabiliyor. Bundan dolayı Allah azze ve celle neyi istiyor? Allah azze ve celle istiyor ki Müslümanlar bir araya toplansın. Öyleyse bu toplantıların burada sayılan faydalarını iki kısımda, iki kategoride ele alabiliriz. Değil mi? Yani iki başlık altında toplayabiliriz. Bir, Bu toplantının ferde olan faydası. 2. Bu toplantının İslam ümmetine olan faydası. Yani cemaat namazı için Allah azze ve celle'nin bizi bir araya toplamasında ferde olan faydalar ve cemaate, yani İslam ümmetine olan faydalar vardır. Ferde olan faydalar nelerdir? Ferde olan faydalar, biz fert, Allah'ın bu emrine iktida ederek kendi imanını arttırır, öyle mi? Yani bu salih amele devam etmek, bu salih ameli sürekli yapmak suretiyle fert, kendi imanını arttırır, imanının arttığı oranda da kulluğun lezzetini alır. Kulluğun lezzetini aldığı oranda da Allah'a hakkıyla ibarat eder. Allah'a hakkıyla kulluk eder. Öyle mi? Bakın mesela namaza giden bir adam. Atmış olduğu her adımda bir ecir alıyor mu? Alıyor. Her attığı adımda kendinden bir tane şey düşüyor mu? Kendinden bir tane günah düşüyor mu? Düşüyor. Orada bulunduğu müddetçe melekler ona rahmet istiğfarda bulunuyor. Ona dua ediyorlar mı? Ediyorlar. Orada o namaz ortamında bulunduğu müddetçe Allah'ın rahmeti, sekineti çünkü orada hem ilim meclisidir hem zikir meclisidir hem ibadet meclisidir. Üzerine iniyor mu? İniyor. Bunlar hepsi kulun imanını arttıran nelerdir? İmanını arttıran etkenlerdir. Yani kulun kendi ile Rabbi arasındaki ilişkiyi ne yapıyor? İlişkiyi düzenliyor. Cemaat namazı, insanoğlunun Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmesinde en büyük engel olan unutkanlığı ve gafletinin önündeki nedir? İlaçlardan bir tanesidir. Öyle mi? Çünkü Müslüman günde 5 defa yapmış olduğu bu amelle Allah'ı hatırlamak, ahiret gününü hatırlamak, okunan Kur'an'ı fehmetmek, kulluğunun bilincine varmak gibi şeylerle karşı karşıyadır. Yani her gün beş vakit namaz cemaatle kıldığında okunan Kur'an, yapılan zikirler, yapılan secde öyle değil mi? Kişiye kulluğunu hatırlatıyor. Öyleyse kişinin Allah'a karşı Celle Celaluhu sorumluluklarını yerine getirmesindeki en büyük iki düşmanı olan kişinin neyi? Kişinin cehale, e, unutkanlığı ve kişinin gafletin önündeki e, bu iki hastalığa ilaçlardan bir tanesi de nedir? Bir tanesi de Cemaatle kılınan namazdır. Üçüncüsü, insan kendi dünyasını ve dinini ifsad eden ve insanlık tarihinin en büyük problemi olan cehalete karşı cemaat namazı bunun önünde nedir? Bunun önünde engeldir. Çünkü cemaatle namaz kılınan yerlerde genellikle insanların irşat edildiği, insanlara din anlatıldığı veya insanlara namaz kıldıran insanların diğer insanlardan daha bilgili, daha ilim sahibi olmaları hasebiyle insanların günde beş defa soru sorup şer'i problemlerine çözüm alabilecekleri bir yer olmuş oluyor. Yani kendi çözümlerini kendilerini kendileri bulmak yerine, Allah'ın dininde bilmeden söz söylemek yerine ehil olan insanlara işlerini ne yapabiliyorlar? Götürebiliyorlar. Tabi buradan kastımız bugün var olan ne camiler? ne camilerin imamları vesaire bunlar değildir. Zaten bu nedir? Bu zaten bizim sülukumuzda da, itikadımızda da, menhecimizde de bariz olan bir şeydir. Bizim burada kastetmiş olduğumuz ne diyanetin camileridir, ne diyanetin camilerinde oluşturulan cemaatlerdir, ne de onların imamların arkasında kılınan namazlardır. Asla ve kat'a. Bizim burada kastettiğimiz Müslümanların kendi oluşturmuş oldukları mescitler, Müslümanların kendi inşa etmiş oldukları veya mescide çevirmiş oldukları evlerde kendi imamları, onlardan olan imamlarının arkasında kılmış oldukları, bir araya gelmiş oldukları nedir? Namazdır. Bu şekilde ne olur? Müslüman cehaletini, şer'î meseleler karşısındaki problemlerini çözüme kavuşturmuş olur. Yine bunun faydalarından bir tanesi Müslüman, diğer Müslüman kardeşleriyle olan ilişkisini, onların kendi üzerindeki haklarını ve hukuklarını, sorumluluklarını yerine getirirken daha dikkatli olmayı, sorumluluklarda daha hassas ve özverili olmayı da cemaat namazlarında öğrenir. Neden? Çünkü omuz omuza durduğu, yan yana durduğu, her gün gördüğü, sorduğu, yüzüne gülümsediği kardeşinin hakkını, hukukuna karşı daha ne olacaktır? Daha dikkatli olacaktır. Bu ve daha zikredilebilecek belki bizim idrak edemediğimiz, bilemediğimiz birçok faide nedir? Müslümanın ferdi olarak cemaat namazından istifade ettiği şeylerdir. Yine bunlardan biri Yine bugünlerdeki menheşteki dersimizle de e, aynı paralelde giden Müslümanın tek komutla, tek insan, tek emir, tek halife arkasında hareket etmeyi, kendi istekleriyle sadece değil, İslam ümmetini komuta edenlerin komutası altında hareket etmeyi, bu terbiyeyi, bu ahlakı, bu güzelliği cemaat namazından ne yapar? Cemaat namazından öğrenir. Niye? Çünkü her gün beş defa bir insanın arkasında, bir insanla beraber bir insanın sesiyle hareket etme kültürünü insan ne yapar? İnsan öğrenir. Yani o cahiliyenin başıboşluğu, özgürlük anlayışından İslam'ın bu terbiye metoduyla insan ne yapar? İnsan kurtulur. Ümmete faydasına gelince. <gülüyor> bir, bir araya toplanmakla her bölgedeki insanlar ümmet şuuruna varırlar. Yani biz tek başına yaşayan insanlar değiliz. Biz kendi başına olan insanlar değiliz. Biz bir ümmetiz. Biz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyiz. Bilincine neyle varırlar? Cemaat namazıyla varırlar. Çünkü başkalarıyla bir araya gelmek, namaz vaktinde onları beklemek, öyle değil mi? Herkesin toplandıktan, toplanmasını bekledikten sonra namaz e, kılmak bunlar hep insana ümmet şuurunu veren, bu anlamda insanı terbiye eden şeylerdendir. Evet. Müslümanların kuvvetlerini kâfirlere karşı ızhar etme yeridir bu toplantılar, öyle mi? Çünkü İslam ümmetinin bir kuvveti vardır ve kâfir İslam ümmetinin bir araya geldiğini, bedenlerinin omuz omuza verdiğini, yan yana durduğunu gördüğü zaman şüphesiz ki onların gücünden, şüphesiz ki onların kuvvetinden ne yapacaktır? Korkacaktır. Buraya kadar saydığımızın her biri de İslam'da bizzat gözetilen maksatlardandır. Yani Allah Ze ve Celle bunların tahakkuk etmesi için hem şer'i hem de kevni iradesiyle ne yapmıştır, dilemiştir bu saydıklarımızı. Allah Ze ve Celle hem bunları seviyor, istiyor hem de bunları kullarına ne yapıyor? Hem de bunları kullarına emrediyor. Bunları kullarına emrediyor. Bunların tahakkuk etmesi için gerekli ortamı da teşri ile beraber sağlıyor. Öyleyse Müslümanların bu şeriatın gözettiği birçok maksatı birden bir araya getiren, oluşturan, vücuda getiren bu büyük ibadeti yani cemaat ile namaz kılmayı hayatlarında önemsemeli, hayatlarında güzel bir yere oturtmaları gerekir. Evet. Öyleyse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki cemaat namazının hikmetleri ve faydaları çoktur. Bizim idrak edebildiğimiz ve edemediğimiz yüzlerce faydası vardır. Bunları iki başlık altında ele alabiliriz. Ferde olan faydası, o da nedir? Allah'la ilişkisinde ve diğer Müslüman kardeşleriyle ilişkisinde ve kendinin e, ümmete karşı sorumluluklarında elde etmiş olduğu faydalar bir de ümmetin genel olarak istifade etmiş olduğu hikmetler ve faydalar söz konusudur. Evet, şimdi faydası büyük. Zaten şeriatın meşru kılıp da bize faydası olmayan, bizden zararı def etmeyen hiçbir şey mevcut değildir. Mutlaka şeriatın bütün hükümlerinde biz bilsek, bilmesek, anlasak veya anlamasak Bizim için bir maslahat ve bizim için bir mevsedetin def edilmesi söz konusudur. Öyle mi? Lakin şeriatın meşru kıldığı şeyler, biliyorsunuz naslardan, nasların sigalarından yola çıkarak hükümler değişebilir. Yani bazen vacip de olabilir, sünnet de olabilir. Öyle değil mi? Mübah da olabilir. Peki cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Yani bu faydalar var ama bir insan buna rağmen gidip evinde tek başına namaz kıla, bilir mi? Yoksa hayır bir insan mutlaka namazını cemaatle kılmalı mıdır? Bu konuda alimler arasında iki görüş var. İmam Ahmed önce sahabeden mesela İbn Mesud gibi, Ebu Musa el-Eş'arî gibi, seleften İmam Evzâî gibi, e, yine mezhep imamlarından İmam Ahmed İbn Hanbel gibi, Şeyhülislam ve Teymiyye mesela Zahiri mezhebi İbn Hazm bunlar cemaat ile namaz kılmayı vacip olarak saymışlardır cemaat ile namaz kılmak vaciptir demişlerdir. Cemaat ile namaz kılmak vaciptir demişlerdir. Ne demek bu? Yani bir insan tek başına namaz kılamaz. Mutlaka bir insanın namazını cemaatle kılması gereklidir. Tamam? Sonra bu görüşü savunan alimler kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. İmam Ahmed ibn Hanbel'in mezhebi genel olarak demiş ki namazı cemaatle kılmak vaciptir. Lakin kişi tek başına namaz kılsa da kılmış olduğu namaz sayhtir. Çok büyük bir günah kazanmıştır ama kılmış olduğu namaz da sayhtir demişlerdir. Tamam, namazı kılmak cemaatle vaciptir. Eğer kişi tek başına namaz kılarsa çok büyük bir günah kazanmıştır ama namazı sayhtir. İbn Hazm ve Zahiri mezhebi tabii bu görüş Şeyhülislam Müteemiye ve İbn Kayyım'a da nispet ediliyor. Çok yani aslında e, nispet ediliyor dememin sebebi e, iki görüşe meyledebilecek sözleri de var. Ama e, genel itibariyle sözleri daha ziyade onların da Zahiri mezhebini benimsediklerini gösteriyor. Allahu alem yani tahkik edilmesi, tepkik edilmesi lazım iyice. Onun için net bir şey söylemeyelim. Diyorlar ki bunlar cemaatle namaz, namazın sıhhat şartlarındandır. Yani nasıl ki abdesiz namaz kılan bir adamın namazı olmuyorsa öyle mi? Nasıl ki kıbleye yönelmeyen bir adamın namazı olmuyorsa bunlar namazın sıhhat şartlarındandır. Hâkeda namazı cemaat ile kılmak da namazın sıhhat şartlarındandır. Bir insan namazı cemaatle kılmaz ise onun namazı nedir? Onun namazı batıldır. Bu da genelde zahiri mezhebinin kendisiyle meşhur olmuş olduğu görüş, tamam O zaman diyeceğiz ki bu saymış olduğumuz isimler namazı cemaatle kılmanın vücubiyetine inanıyorlar. Bunlardan zahiriler ve bazı alimler cemaatle namaz kılmanın namazı sıhhat şartı olduğunu söylüyorlar. Ama İmam Ahmet ve mezhebinde racih olan görüş, yani mezhebin genel tercihi nedir? Cemaatle namaz kılmak vaciptir. Lakin kişi cemaatle namaz kılmazsa da e, namazı sahihtir, namazına ne olmaz e, o yani zimmetini Allah'a karşı borcunu kendi boynundan düşürmüştür ama büyük bir günahla da günah kazanmıştır. Tabi kitabımızın e, yazarı konunun başlarına demiştik kendisi Hanbelidir lakin mukallid değildir ama Hanbelidir, Hanbeli mezhebin usulüne bağlıdır. Yani o da bu görüşü tercih edenlerdendir. Nedir? Fe salatu'l cemaati fardun ale'r rijali fi'l hadri ve seferi. Fısalatü'l cemaati cemaat namazı fardun ale'r rijali erkeklerin üzerine farzdır. Fi'l hadri ve seferi. Hadirde ve seferde. Ve fi hal'il emani ve hal'il havfi. Qurku halinde de ve aman hal'in de. Vucuban ayniyen. Ayni olarak vaciptir. Yani farz-ı kifaya değildir, farza aynıdır. Hani bir grup insan camide cemaatle namaz kıldı diye bu farziyet kalan ümmetin elemanlarından düşmez. Erkeklerin üzerine her birine tek tek cemaatle namaz kılmak farza aynıdır. Niye ve delilu ala zalika. Bunun üzerine delil el-kitabu ve sünnetu ve amelu'l-müslimîn قرنا بعد قرن خلفا عن سلفين ve delilu ala zalika bunun üzerinde delil nedir? El kitabı kitaptır ve sünnetu sünnettir ve amelul muslimine ve Müslümanların amelidir. Karinen ba'da karnin, zamandan sonra zaman yani her zamanın bir sonraki zaman peş peşe Müslümanların bununla amel etmesidir. Halefen ansalefin halefin seleften bu şekilde görüp amel etmesidir. Evet. Bu o zaman nedir? Bu o zaman e bu saymış olduğumuz alimlerin görüşüdür. Cumhur ulemaya göre ise Cumhur ulemaya göre ise cemaat ile namaz kılmak müekked sünnetlerdendir. Bazısına göre farz-ı kifayedir. Ama vacip değildir. Yani ayni olarak farza ayn değildir. Nedir? Ee, kimisine göre yani İmam Şafii'ye göre farz-ı kifayedir. Diğer alimlere göre de sünneti nedir? Sünnet-i müekkededir. Onların da kendi aralarında bazı ufak ihtilaflar olsa da ama genel görüş yani genel mezhep cemaatle namaz kılmanın farza ayn Olmadığı yönündedir ama çok kuvvetli bir sünnet, e, mutlaka birilerinin yapması gereken bir şiar ve içerisinde çok büyük ecir olan meselelerdendir. Şimdi önce vaciptir diyenlerin delillerini zikredeceğiz. Sonra farza ayn değildir diyenlerin, yani farz-ı kifayedir veya sünnet-i müekkededir diyenlerin delillerini zikir edeceğiz. Ve min acli şimdi şeyh kendi görüşünün delillerini anlatacak. Vaciptir diyen görüşün delillerini anlatacak. Ve min acli bundan dolayı umiratil mesacidu mescitler imar edildi. Ve ruttibalaha al ona imamlar ne yapıldı, tertip edildi. Ve'l muazzinuna ve yani tertip edilden kasıt burada nedir? Ona düzenli olan imamlar ve müezzinler Kılındı. Ve şuri'an nidâ'u lehâ b'a'lâ soğutin. Ve şuri'an nidâ'u. Ve onun için nidâ meşru kılındı. B'a'lâ soğutin. En yüksek setle. Hayyye ala salah Hayyye ala felâh. Namaza gelin. Felâha gelin diye. Tamam. O zaman nedir? O zaman camide bunun kılınması gereklidir. Cemaat ile. Şimdi delillerine geçelim. Yani vaciptir diyenlerin delillerini zikredeceğiz. Qalallahu te'alâ fî hâli'l khawfi. Allah azze ve Celle korku halinde dedi ki. Estaizu ve ııda kum sen onların içinde olduğun zaman, yani seferdeyken, savaş halini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Sen onların içinde olduğun zaman, fa aqamtelehu mu salate ve onlara namazı ikame ettiğin zaman, feltequm taife tuminhum meake. Onlardan bir taife, seninle beraber ne yapsınlar, senin ile beraber namaza dursunlar. Onlardan bir taife, senin ile beraber namaza dursunlar. فَدَلَتْ Yani burada Allah Azze ve Celle ne anlatıyor? Siz savaştayken bu ayet-i kerime Nisa suresi 102. ayet korku halinde namazın nasıl kılınacağını anlatıyor. Yani korku namazı diyebildiğimiz savaş halinde düşmanla karşı karşıyayken kılınacak namazın nasıl kılınması gerektiğini anlatıyor. Burada bile Allah cemaatle namaz kılınmasını istiyor Resulullah'ta. Yani korku halinde cemaatle namaz kılınmasını emrediyor ve nasıl cemaatle namaz kılacaklarını anlatıyor. Ki o da zaten ayrı bir bab olarak, korku namazı diye önümüze gelecek. Onu işleyeceğiz orada. فدلت هذه الآية الكريمة Bu ayet-i kerime dellet etti ki عَلَى تَأَكُدِ وُجُوبِ صَلَاتِ cemaati Cemaat namazının vücubiyetinin tekidine delalet etti. Niye? <gülüyor> حَيْثُ Şundan dolayı لَمْ يُرَخَّصْ لِلْمُسْلِمِينَ Müslümanlar için ruhsat verilmedi فِي <gülüyor> صَلَاتِ Korku namazında, e, estağfurullah, bir satır atladık. لَمْ يُرَخْحَسْ لِلْمُسْلِمِينَ Müslümanlara ruhsat verilmedi. Fi تَرْكِهَا Onun terkinde yani cemaatin terkinde حَلَ الْخَوْفِ korku halinde <gülüyor> bile. فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ şayet cemaatle namaz kılmak vacip olmamış olsaydı لَكَانَ اَوْلَا الْاَعْذَارِ بِسُقُوتِهَا عُذْرُ الْخَوْفِ لَكَانَ olurdu اَوْلَا الْاَعْذَارِ Özürlerin en evla olanı بِسُقُوتِهَا cemaat namazının düşmesine عُذْرُ الْخَوْفِ korku özrü en evlâ özür olmuş olurdu Ha biz anlıyoruz ki demek ki o zaman bu namaz vaciptir vacip olduğu cemaatle namaz kılmak vaciptir bundan dolayı da korku halinde bile ne olmamıştır. Korku halinde bile Müslümanlara ruhsat verilmemiştir. Fe innel cemaate çünkü cemaat muhakkak ki cemaat fi salatil khaufi korku namazında tutura <gülüyor> kulaha onun için terk edilir. Ekseru vacibati salati namazın birçok vacibi korku namazında terk edilir. Öyle mi? Korku özrü hukuku bulduğunda namazın birçok vacibi terk edilir. Şimdi bu cümleyi açmayalım. Korku namazına bunu zaten açacağız. Yani korku namazı biraz farklı kılınıyor. Bazen bir rekat, bazen iki rekat, cemaatin şekli çok farklı. Bir saf önde duruyor, bir saf arkada duruyor. O saf iki rekat kılıyor, gidiyor nöbete bu defa ikinci saf geliyor vesaire Sünnete varit olan 6-7 çeşit korku namazı kılma şekli var. Ve her birinde namazın birçok vacibi terk ediliyor. Ama cemaat terk edilmiyor. Allah Azze ve Celle cemaatle kılınmasını Müslümanlara ne yapıyor? Müslümanlara emir ediyor. evet. Felâlâ teakkudü vücûbihâ şâyet unun vâciblî te'kîdli olmamış olsaydı lem tutrak min eclihâ ondan dolayı terk edilmezdi tilkel vâcibâtul kesîretu bu birçok vacip terk edilmiş olmazdı fakat uktifirat fi salâtil havfi ef'âlün kesîretun min eclihâ fakat uktifiret mevakıf ki bağışlanmıştır fi salâtil havfi korku namazında ef'âlün kesîretun çok fiil çok hareket min eclihâ bundan dolayı yani Böyle olmasına rağmen cemaat e, fiili bu namazda terk edilmemiştir. Yani mesela iki rekatı düşürülmüştür öyle değil mi? Bazen secdeye gidilmeyebiliyor, eğer düşmanı mutlaka görmek gerekiyorsa, e, bazen ima yoluyla kılınabiliyor vesaire. bunlara rağmen çokça hareket ediliyor. Birileri kılıyor, bırakıyor, arkaya geçiyor, diğerleri öne geçiyor. Ama birçok şey korku özründen dolayı terk edilmesine rağmen bir şey terk edilmemiştir. Bir şey terk edilmemiştir. O da nedir? O da namazın cemaat ile kılınmasıdır. Bu eğer delalet ediyorsa diyor şeyh, cemaatle namaz kılmanın ne kadar tekitli bir vacip olduğuna delalet eder. Demek ki bu birinci delilleri. Birinci delil anlaşıldı. 2. Ve fil hadis el aleyhi alayhi an Ebu Hurayra radıyallahu anhu al-Nebi Ebu Hurayra da muttafikun olan bir hadiste şöyle rivayet edildi ne eflas salaati al munafiine inne efkalalas Salati muhakka an en ınlamaz al munafiine münaaffıların üzerine Salatul eşai ve Saltür feci yası ve sabahlamaztır velevya amun mafihime şayet onlar onda ne olduğunu bilselerdi la ettevhume ona gelirle o ikisine gelirlerdi velev habın velev emekliyerek dahi olsa gelirlerdi yani ne kadar büyük ecir ne kadar büyük nimet olduğunu bilselerdi bu iki namaz Sürü, e, emekleyerek de olsa gelirler diye. وَلَقَدْ <gülüyor> tu Ben düşündüm. Yani aklımdan geçirdim, niyet ettim, azmettim. Neye? اَنْ اَمُرَ salati Namazı emretmeye فَتُقَامَ Ve namazda ikame edilir. Yani namazı kılın diye emredeyim, namazda ikame edilsin. Thumma اَمُرَ رَجُلًا Sonra bir adama emredeyim. فَيُصَلِّيَ بِالنَّسِ İnsanlara namaz kıldırsın. Yani benim yerime imam olsun diyor. Söyleyen Resulullah Thumma V <gülüyor> ma'ya bir sonra benimle beraber bazı insanlarla çıkayım ma'hum huzamun min hutab onların yanında odunlardan neler vardır demetler vardır yani ellerinde odunlardan oluşturulmuş olan demetler vardır ila kavmin la yaşedun as-salate namaza şahitlik etmeyen yani cemaate gelmeyenlere ne yapayım gideyim fa uharriku aleihim buyutahum bin ve onların evlerini başlarına ateşleyeyim yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki bu cemaate gelmeyen insanlar için, ben şunu düşündüm diyor. birini emredeyim diyeyim, siz namazı kılın, insanlar toplansın. Birini de onlara imam yapayım, sonra ben yanıma bir grup Müslümanı alayım. Ellerinde böyle e, odunlar, ateşlenmiş, alevlenmiş odunlar demet demet. Onlarla gidelim, bu namaza gelmeyip evlerinde oturanların evleri onların başlarına yıkayım. Yakarak, yakmak suretiyle onların başlarına yıkayım. E, demiş. Yani buna niyet etmiş, içinden geçirmiş Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Bu da cemaatle namaz vaciptir diyenlerin delillerinden biri. Peki diyeceksiniz, ''Vechul istidlal nerede burada? Yani bunun neresini namazın vacipliğine delil almışlar? Ve vejhu'l istidlali min hadisten delil alma yönü, ala vucubi salatil cemaati min nahiyetini. Namazın vacip olduğuna yönü iki yönlüdür. İki nahiyedendir. Bir, nahiye ulüle birinci nahiye ennehu wasafa almutahallifina anha binifaq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan geri kalanları nifak ile vasfetmiştir. Felmutahallifu anis sünneti la munafiqa. munafika. Felmutahallifu geri kalan anis sünneti sunnetten la yuaddu munafika. Munafik sayılmaz. Biz bunu biliyoruz. Fedalla ala annahum tahallafu an vacibin. Bu da gösteriyor ki onlar bir vacipten geri kaldılar. Yani burada şeyh bize ne anlatıyor? Şeyh bize diyor ki, bir sünnetin tanımı neydi? Sünnet, insan yaptığı zaman ecir aldığı imtisalen, lakin terk ettiği zaman kendisine bir ekabın olmadıydı. öyle mi? E burada Resulullah bunları münafık diye isimlendiriyor, öyleyse bu sünnet değildir. Yapıldığı zaman, ecir yapılmadığı zaman tehdit olan şey neydi? Vacipti, öyle mi? Öyleyse burada bir tehdit vardır. Resulullah onlara münafık diyor, öyleyse bunlar vacip olan bir ameli terk etmişlerdir. والناحيه الثانيه ikinci nahiye nedir? Anne sallallahu aleyhi ve sellem hem biukubatuhum. Resulullah onları cezalandırmayı niyetlendi. Ala takhallufi anha ondan geri kaldıkları için. Vel ukubatu ukubat cezalandırma inname ancak tekunu oluyor ala terki vacibin. Vacibin terkinde oluyor. Ve inname menaahu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ve sellem. Ha, şimdi burada size şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki madem bu vacip Madem Resulullah böyle düşündü ama biz İslam tarihinde Resulullah'ın cemaatle namaz kılmıyor diye kimsenin evini başına yıktığına şahit olmadık. Öyle mi? Diyor ki: "Ve innema mena'ahu sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menetti min tanfizi hadhihi al-ukubati bu uqubeyi yerine getirmekten, uygulamaktan men etti men fil buyuti minan nisa'i evlerde olan kadınlar" ve ذراری ve çocuklar yani zürriyetler ellazina onlar ki la tecibu aleyhimul cemaat onların üzerine cemaat vacip değildir Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne yaptı Resulullah Aleyhissalatu vesselam bundan dolayı bunu yapmadı yani sakın zannetmeyin ki bunu yapmadı bu vacip değildir Çünkü o evlerde kadınlar da var o evlerde çocuklar da var ve cemaat namazı onların üzerine ne değildir vacip değildir işte bu sebepten dolayı Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu yapmadı, e, bu evleri başlarına yıkmadı. Yoksa Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bu evleri onların başına yıkardı. Evet. Tabii Cumhur'un bu delillere vermiş olduğu cevapları zikredeceğiz. Önce bu delilleri güzelce anlayalım. Evet. İkinci 3 deli, ikinci delilimizi öğrendik. Bir Korku namazında bile cemaatin terk edilmemesi 2 Resulullah'ın Aleyhisselatu vesselam namazdan geri duranlara münafık demesi ve e, onların evlerini başlarına yıkmayı istemesi 3 Ve fi Sahih-i Muslim, Müslümün Sahih'inde geçti ki: En raculan a'ma, a'ma olan bir adam, "Kala ya Resulullah." dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü. "Leise li qa'idun yaquduni ila'l Beni mescide götüren bir kaidim yoktur. Yani ben körüm. Öyle mi? Birinin beni mescide getirmesi lazım. Ama benim böyle bir şoförüm, yani böyle bir e, sürücüm nedir? Beni yönlendirecek olan biri yoktur. Fesa'alehu en yuraḫise lehu. Fesa'alehu Resulullah sordu ondan yani talep ettiği manasında buradaki soru. En yuraḫise ''Ruhsat versin lehu ona en yusalliye fi beytihi'' ''Evinde namaz kılması için ruhsat vermesini istedi.'' aleyhi ve Resulullah ona ruhsat verdi. ''Felammâ ''Ne zaman ki adam arkasını döndü gitti, da'ahu'' Adamı çağırdı. ''Fe dedi ki ''Hel tesme'un nida'e'' ''Sen ezanı işitiyor musun?'' ''Kâle na'am'' Dedi ki ''Evet'' ''Kâle fe'ecib'' O zaman icabet etti. ''Kâle fe'ecib'' Fa amara-hu-n-nabiyyu nabiyyu Resulullah ona mescide gelmesini emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Li cemaati cemaat namazı için ve icabati-n-nidai, nidâ icabati tesni ma ma yulaqīhi min-el-meşakkat, onun karşılaşacağı ve karşılaştığı meşakkatlere <maximum> rağmen. Çünkü bu adam kördür. Bunu getirecek olan, bunun elinden tutup onu rehberlik yapacak olan biri de yoktur. Bu adam çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacaktır. Buna rağmen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona mescide gelmesini emrediyor. Fedelle zalike bu delalet etti ala wucubi salatil cemaati ve cemaat namazının wucubiyetine delalet etti. Evet. Ve kad kana wucub salatil cemaati cemaat namazının wucubiyeti idi. Ne idi? Müstakiren oturmuş idi. Endel الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yanında min sadri هَذِهِ ümmeti Bu ümmetin ilk başından müminlerin yanında karar bulan oturmuş olan bir şeydi. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ Mes'ud رضي الله عنه dedi ki وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ Biz gördük. Neyi gördük? E ma yetekhallafu anha ondan geri kalmıyordu illa <gülüyor> munafiqun ancak münafık geri kalıyordu ma'lumun <gülüyor> nifaqi nifakı ma'lum olan insanlar ancak cemaat namazından geri kalıyorlardı ve laqad kana adam getirilir idi ve <gülüyor> laqad kana bir adam idi ne idi yu'tabihi <gülüyor> yuhada beyne erculayn adam iki tane adamın arasında getirilirdi hatta yuqame fis saf fi ta ki safta ayakta durdurulurdu Fedal zalika bu delalet etti ala istikrari wujubiha onun wujubun karar kılmışlığına oturmuşluğuna inde sahabati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sahabesinin yanında. Ve lem ya'lamu Onlar bunu bil, ve lem ya'lamu Onlar bunu bilmediler illa min cihetinde bir. Ancak Resul'ün cihetinden bildiler. Yani sahabenin yanında nasıl karar kıldı bu? cemaat namazının vacibiyeti çünkü onlar Resulullah'tan bunu bu şekil gördüler ve ma'lumun ma'lumdur ki en kulli emrin her emir la yetekhallafu anhu ondan geri kalmıyor illa münafikin ancak münafık geri kalıyorsa yekunu vaciben o vacip olur alel a'yani kişilerin üzerine varav el imam Ahmed ve, ve geyruhu merfuan İmam Ahmed ve onun dışındakiler imamlar Resulullah'a dayandırarak dediler ki el cefa kullu'l cefa yani bütün Cefa ve küfür ve nifak من küfür ve nifak. Men semi'a munadiyallahi Allah'ın münadisinin işitip yunadi bis salati namaza insanlara çağırıyor. Yad'u ilal felahi insanları felaha kurtuluşa davet ediyor ve la yucibuhu ona icabet etmiyor. Bütün cefa, bütün küfür, bütün nifak nedir? Bütün küfür, bütün nifak işte buradadır. Ve thabata hadis ve thabata hadisun bizalika bu manada hadis sabit olduğu odanadır ye dellahiy alel cemaa Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Femen men kim tek kalırsa yani cemaatten ayrı kalırsa şezze finnari ateşte kalır. Ve su İbn Abbas İbn Abbas'a soruldu. Han raculin bir adamdan yakumul leyle geceleri kılıyor veya sumun nehara ve gündüzleri de oruç tutuyor ve la yahdurul cemaa. Lakin cemaate iştirak etmiyor. Ve kâle, dedi ki, O ateştedir, dedi. neselüllâhel afiyete Allah'tan afiyet istiyoruz. Ve tevfîkâ, ve başarı istiyoruz. Lime'arifatil haqqî, ve ittibâ'îhî, hakkı bilmeye ve ittibâ etmeye. İnnehu semî'un mucib, şüphesiz ki o işiten ve dualara icabet edendir. İşte bu deliller, işte bu deliller, ve buna benzer, delillerle zikretmiş olduğumuz alimler yani sahabeden İbn-i Mes'ud Ebu Musa el-Eş'ari İmam Evza'i, İmam Ahmet öyle mi? İmam Şeyhul İslam İmteymiye, İbn-i Kayım İl-Cevziye, Zahiri Mezhebi, i̇bn Hazım bunlar namazın, cemaatle kılınan namazın her Müslümanın üzerine farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. Yani her Müslüman, bizzat namazını cemaatle kılmak zorundadır. Sonra kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. Birinci grup, bu vaciptir diyenler, İmam Ahmet ve geneli namazı kılmak vaciptir cemaatle. Ama tek başına kılarsan namazı sahihtir. Ama çok büyük bir günahla günah kazanmış olur demişler. Lakin i̇bn Hazm, ve dediğimiz gibi yani ihtilaf olmakla beraber şeyhülislam Müteemmiye İbn Kayyim ise demişler ki hayır. Nasıl ki abdest namazın sıhhat şartıysa, nasıl ki kıble namazın sıhhat şartıysa, cemaatle namaz kılmak da namazın sıhhat şartlarındandır. Özürsüz bir şekilde. Edeceksiniz özür nedir? Özürleri sayacağız. Özürleri sayacağız. Bir insan cemaatten geri kalıyorsa, bu insanın namazı nedir? Bu insanın namazı batıldır. Namazı geçerli değildir demişler. Bu insanın namazı batıldır, namazı geçerli değildir demişler. Evet. Burada da ne var? Burada da usul olarak öğrendiğimiz yani vacibin tanımının vacibin tanımının bu meseleye birebir indirgenmiş olması. Niye? Çünkü vacib neydi? Vacib bir insanın yaptığı zaman ecir aldı, terk ettiği zaman ise tehdit veyahut uta ikab ile yani ceza ile karşı karşıya kaldığı amellerdir öyle mi? Buradaki bütün naslarda zikredilen naslarda birincisi hariç e, nedir? Cemaat namazından geri kalanlar İslam'daki en ağır e, isimlerle isimlendirilmişler ve çok ağır cezalarla cezalandırılmışlar ve ruhsatı hak etmesine rağmen birçok yerde cemaat namazına ruhsat verilmemiştir. Terkine ruhsat verilmemiştir. Bunlar da vacibin e, tanımına uyduğu için bu alimler buna ne demişlerdir? Buna vaciptir demişlerdir. Lakin ne dedik? Cumhur-i ulema ise cemaat ile namaz kılmanın çok büyük bir taat olmasını kabul etmekle beraber onun farza ı olmadığını, onun kimisi farz-ı kifaya olduğunu, kimisi ise sünnet-i müekkede olduğunu söylemişler. Yani e, yapılsa çok güzeldir. Ama ferdi olarak yapılmasa da bunda bir beis yoktur. E, sadece insan ecirden mahrum olur demişler. Tabi cumhur ulemanın da elbette bunu söylerken kendilerine göre neleri vardır? Kendilerine göre delilleri vardır. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki cumhur ulemanın delillerini zikretmemiz lazım. Değil mi? cumhur ulemanın delillerini de burada zikretmemiz lazım, ta ki mesele ne yapsın, ta ki mesele anlaşılsın. Evet. Ya da, ya da burada duralım, burada duralım, bu delilleri tek tek güzelce ezberleyelim. Delillerden istidal metotlarını da ezberleyelim. Bir de şey çünkü uzun oldu biraz, ee, iki buçuk sayfa tamam oldu neredeyse. Burada duralım, yarın da inşallah e, cumhurun delillerini ve namazdan hangi hallerde geri kalınabileceğini işleyelim. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ hamdulillahi لِلّٰهِ رَبِّ العالمين.